deno merhaba açık radyo dinleyenleri çıplak ayaklarla dans programındayız ben duygu ben mihran programımıza sözleri sokaklarda dans dans edebilmek için diye başlayan bir ile giriş yaptık. Şarkının adı Baraye, Şervin söyledi, for için demek. Neden bu şarkıyla giriş yaptık? Çünkü hep birlikte yaşadığımız bu biricik gezegende tüm bu politik deliliğin ötesinde herkesin kendini özgürce ifade ettiği, istediği gibi şarkı söyleyip hareket ettiği, dans ettiği bir varoluşun artık bir talep değil, bir yaşam biçimi, doğuştan gelen bir hak olduğuna inanan bizler. Öncelikle bu hakları talep etmek zorunda kalan kardeşlerimizin mücadelesini tüm kalbimizle desteklediğimizi bu radyo frekansları aracılığıyla tekrar dile getirmek istedik. Kaldı ki az önce dinlediğimiz Baraye For adlı şarkıda olduğu gibi bu talebin, bu doğuştan gelen hakkın tüm baskıların altında bir şarkıyla dile gelmesi, bu şarkıdan etkilenenlerin ona bir koreografi yapıp dans etmesi... Ve böylece bu talebin, bu isteğin dünyaya hızla yayılması bir tesadüf değil. Hepimizin görünmez bağlarla birbirine bağlayan, birbirimizi anlamamızı, duymamızı, paylaşmamızı, kutlamamızı sağlayan bu ifade şekillerini baskılarla, sınırlarla, bayraklarla engellemeye çalışanlara harika bir yanıt az önce dinlediğimiz For, Bahra'ya adlı parça. Evet... ...Açık Radyo'da, Açık Dergi içindeki çıplak ayaklarla dans programındayız. Ve şu anda final programımızı yapıyoruz. Birkaç yayın dönemi dışında, 11 yıldır, 2011'den beri... ...iki haftada bir Açık Dergi içinde yayınlanan çıplak ayaklarla dans programını... ...artık kendi kararımızla sonlandırmaya karar verdik değil mi Miran? Evet. Bu e bir final programı olacak. Evet, son bir program yapıyoruz beraber... İyi göz göze yapıyoruz bu programı. İyi radyoda yapıyoruz. İyi ki radyoda yapıyoruz. 2011'de başladığımız ve e, yaklaşık şu anda saydığımız 135 ama belki bence daha da üzeri var sanki. Evet 2011-2012 kayıtlarını sayamadık. Evet çünkü. bazı tekrar kayıtları da belki düşünerek ama 130'un üstünde diyelim kayıt yaptık beraber. E, bu programda da aslında bu final programında da e, biraz e, programı... E, programın tarihsel biraz geçmişine bakalım. Hı hı. Ee, neler konuşuldu bu programda? Evet. Biz nasıl hazırlıklar yapıyorduk? E, kimler geldi? Neler konuşuldu? Hı hı. E, gibi belki bazı e, eski programlardan bir şeyler de dinleriz. Böyle bir son bir program hazırladık. Evet iki ses kaydı seçtik bile şimdiden. Hı hı. Çünkü geri dönüp baktıkça aslında ben acayip duygusallaştım. Ee, bir kere hani Şimdi profesyonel sayılmayız ama heyecanımıza işte çaylaklığımıza <Gülüyor> işte neleri konuya dindiğimize falan böyle gittim Bir taraftan bir albümü dinlemek gibiydi bizim için Bizim programlarımıza bakmak Hani bir albüm sana bir dönemi çağrıştırır ya <Gülüyor> Yaptığımız programlar seçtiğimiz konular Bizim dansla olan ilişkimizi, yoğunluğumuzu O dönemleriyle daha çok ilgilenmişiz Neyi araştırıyormuşuz ...bana çok ilginç bir hani böyle bir kaset evet. dinliyormuşum gibi evet. bir duyguya kapıldım. Evet, çünkü bazı dönemler e, konsantre olup yoğunlaştığımız e, insanlar... E, ...hepsi aslında programımızın içine e, girdiler. Evet. E, programımız e, genel anahtarıyla çağdaş dans ekseninde... E, ...beden odaklı çalışmaların e, üstüne kurulmuş e, konukların... E, ...sohbetlerin edildiği bir program... E, İstersen hatta oradan başlayalım Duygu. Evet. Yani biz 2011'de başladığımızda program, nasıl program yapıyorduk? İstersen evet. biraz oralardan konuşalım. Evet. Bir kere Açık Radyo'dan bu teklif gelince biz birkaç kere zaten <gülüyor> reddetmiştik dansçılar Hı -hı. konuşamaz diyerek. Sonra bizi aslında ikna ettiler. Hani stüdyo çok yoğundu Çıplak Ayaklar Hı -hı. Stüdyosu genel evet. şeyle. O dönem 2010'da başladığımızda aslında Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda gösteriler ve konserlerin aylık program basıyorduk evet. yani her hafta orada bir şey vardı evet. ve kendi gösterilerimizi arka arkaya oynadığımız bir süreçteydik. Evet. Yani böyle şey yapmadan çok kendimiz hakkında konuşmamaya çalışarak orada zaman geçiren, orada üreten insanları paylaşıyorduk çok. Evet ve o dönemde aslında bizim de yeni yeni atölye vermeye başladığımız yani evet. atölye ve ders veriyorduk ama kendi atölyelerimizde daha derinleşmeye başladığımız Belki bir şey tekniği değil de kendi dünyamıza da Kendimizi odaklandığımız, keşfettiğimiz, keşfettiğimiz bir, dönem. bir dönemdi. O dönemi de aslında yayınlara da taşımışız. Bir dönem e, bugün de dinleyeceğiz. Doğaçlama üzerine kurmuşmuşuz. imaj üzerine kurmuşmuşuz. Bu arada biz yani konuyu seçip senle kaç kere evde buluşup ödev çalışıyorduk. Evet, yani evet. E, bizim için çok zorlu ama inanılmaz keyifli bir evet, süreçti. Ben bunun aslında genel olarak bu hem kendi radyo tarihimizde hem de belki de genel olarak e, baktığımızda da bundan 10 yıl önce 11 yıl önce zamanın daha farklı en azından kendim için ama evet. kendime bakarken şehre de bakmaya çalışıyorum hani zamanın akış şekli bizim o programa hazırlık şeklimiz ben de hatırlıyorum Boğaz Kesendeki Vertigo'da e, hani çok fazla hazırlık yaptığımız Keza stüdyoda hani zamanı kullanma şeklimiz daha farklıydı evet. ve zaman gitgide Başka bir hıza evrildi arada neler oldu neler oldu? Tabi bu biraz zamanı programı durdurmak istememizin de sebeplerinden bir tanesi. Aynı emeği ve eforu sarf edemediğimizi evet. fark ediyoruz. Kendimizi Hı -hı. yenilemek yerine aslında tüm Açık Radyo ailesine teşekkür edip bize Hı -hı. yani bu şekilde büyümemizi sağladıkları için kendimize yani bu alanı açabildiğimiz için teşekkür edip biraz buradan çekilmek eskiden olduğu gibi iyi bir açık radyo dinleyicisi olmaya devam etmek ve yeni bir fikirle çünkü hı hı. dans üzerine yapılmış ilk radyo programını yapmamızı sağladılar evet, ve 11'i bir... yaptık ve hatta belki belki altını daha sonra da çizeriz ama hani bir sözlü tarih olarak evet 10 on, yani onlarca konuğun e, kayıtlarının olduğu şu anda bir arşiv mevcut. Tabi bu arada hani açık radyo bize güvenip bize program yaptırdı. Bütün dans camiası da bize İnanın bu programlara gelip kendini, derdini, ürettiği işleri anlattı. Yani dans aslında da büyük bir teşekkür buradan. Evet. İstersen böyle bir minik bir şey dinleyelim mi? Geçmişten. Evet. O zamanlar biz mesela bir kere anatomi çok anlatmışız. Egzersiz Hı -hı. vermişiz. Hı -hı. Hani ben şaşırıyorum. Hatta ilk kendimize güvenememişiz. Eski radyo programcılarından Melda Keskin'e nefes egzersizi kaydı... Hı -hı yaptırtmışız falan hmm. ee, sonra da evet yani şimdi bir, bir tanesini seçtik kısa evet, oradan devam edeyim neler varmış başka dans sözlük diye bir e, yani program içinde açık dergideki pencereler gibi bizde kendi programın içinde pencereler açmışız evet. uzun bir süre dans sözlük üzerine e, o günün dans sözü evet da, içinde dans geçen bir şey evet bir söz bulmuşuz pardon dans sözlük senin nefes ekzersiz dans sözü gibi. Evet, yani abi, böyle bir, bir gün omurgadan bahsetmişim, Hı -hı. bir gün off-balance'dan bahsetmişim. Hı -hı. Böyle hani en çok kullandığımız kelimeleri evet. kullanmışız. Öteki içinde dans geçen bir söz. Evet. Nerede ne var diye bir bölümümüz e, var. Ne var da şehirdeki dans gösterilerine haber verdiğimiz. Evet. Bir Burada şey. kısa bir duralım. Hı -hı. İstiyorsanız e, 2000 kaç yılı bakayım bu 2011 altı Nisan programımızda. Bir doğaçlama önerisinde bulunmuşuz. Gelin okusak kaydı bir dinleyelim. Haftanın önerisi ve müziğe geldi sıra. Ee, geçen programda farklı mekanlarda danstan bahsetmiştik. Ve programın önerisi de yaşam alanınızın herhangi bir yerine bir gösteri tasarlamakla ilgiliydi. Ee, bizi çağırabilirsiniz de demiştik. Hala haber gelmedi. Kimse bekliyoruz. Herhalde, herhalde. Ee, bu haftanın önerisi ise elbette ki doğaçlama konusu üzerine konuştuğumuzdan bir doğaçlama denemesi yapmanız olacak. Bugün size çalacağımız parça, doğaçlama deyince bizi heyecanlandıran ve birlikte doğaçlama çalışmaları da yaptığımız müzik grubu Gevende'den gelecek. Parçayı çalmadan önce eğer radyonuzu dinlediğiniz mekan sizin için uygunsa etrafı biraz açın ve parça başlayana kadar biraz kendinizi ve bizi dinleyin. Doğaçlamaya başlamadan önce kendinizi güvende hissettiğiniz bir pozisyon seçin veya yerde başlayın. Sırt üstü yere yatabilir ya da gözlerinizi kapatabilirsiniz. Müziği duyduktan sonra acele etmeyin. Ve müziğin sizde yaptığı çağrışımları dinleyin. Suyun altına girin. Rahat rahat nefes alın. Şehirde her şeyin durduğunu düşünün. Bir gece tüm yıldızları tek tek sayabildiğiniz o yere gidin. Yıldızlar kaymaya başlasın. Aralıklarla gözünüzle takip edin. Müziğin seyrine dalıp belki bir notayla gelen nehrin tam ortasına dalmaya hazırlanın ve bedeninizi yavaşça gelen suya teslim edin. İmajları bedeninizle dile getirmeye ve kelimelerle hayal ettiğiniz mekanlar, insanlar, objelerle doğanın kendisiyle oynamaya başlayın. Tüm bunları denerken yer çekimini hissedin. Ve unutmayın ki sizin dostunuz ve her zaman orada ve sizi tutacak ya da kucaklayacak olandır yerçekimi. Doğaçlamadan bahsediyoruz. Kendinizi bırakın. Sesi daha fazla açın ve ne istiyorsanız içinizden ne geliyorsa onu yapın. Gevende'nin Sen Balık Değilsin Ki albümünden akvaryumla doğaçlıyoruz. Hareketle kalın. açık radyo dinleyenleri çıplak ayaklarla dans programının final bölümündeyiz aslında ee, arada kısa kayıtlar dinletiyoruz ee, 2011 yılından e, bir doğaçlama önerisinde bulunmuşuz onun kaydını dinledik bazı notlar almıştık Miran sırada ne var? Evet bu son programı hazırlanırken biraz arşive daldık ve son 10 yılda neler olmuş diye bakarken bu günün Aha. sözünde bu şey Emma Goldman'dan e, bir tane e, çok klasik ]dir. olan e, dans edemediğim devrim devrim değildir'e e, yer ayırmışız. Fakat buraya aktardığım yani kaydettiğimiz gibi okuyorum şu anda. E, bizim bildiğimiz haliyle dans edemediğim devrim devrim değildir idi. Fakat biraz google'layınca karşımıza çıkan toplama şöyle bir şey oldu. Dans edemeyeceksem bu benim devrimim değildir. Dans edemeyeceksem devriminizi istemiyorum. Dans edemeyeceksem devriminizin bir parçası olmak istemiyorum. Danssız bir devrim yapılmaya değer bir devrim değildir. Devrimde dans olmayacaksa ben gelmiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunu bulduğumuzda tekrar çok güldük evet. seninle. Yani ne kadar bambaşka çeviriler değil mi? Evet kesinlikle. Ama yine de en sonuncusu en iyisi bence. Evet. Devrimde dans olmayacaksa ben gelmiyorum. Evet. Ya bu program sayesinde hem dans ve hareket ekseninde merak ettiklerimizi araştırma üzerine çalışma, öğrenme ve paylaşma imkanı bulduk. Çok fazla konuk çağırdık aslında. Yeri geldi buradan kayıt cihazımızı alıp konuklara, işte dansçılara, koreograflara, eğitmenlere, performansçılara gittik. E, yeri geldi konumuzla ilgili katılımcılardan ses kaydı istedik ve onlarla program yaptık. ...bazen radyoda, bazen e, sahne kulislerinde... ...performans alanlarında, arkadaşlarımızın atölyelerinde... ...müzik stüdyolarında, bizim stüdyomuzda... ...Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nun mutfağında... ...pek çok kayıt yaptık. Hı -hı. Ama bu pandemi zamanına kadar... ...çok fazla canlı yayında da bu radyoda Hı -hı. bulunduk... ...ve en çok bizi hep canlı yayınlar çok heyecanlandırdı. Hı -hı. Evet, hatta biz önce e, radyo Tophane'ye taşınmadan önce... Elma Dağı'daydı. Hatta biz Elma Dağda programa başladık belki bir sene, iki sene olabilir Elma evet. Dağı'ya gitmişliğimiz. Sonra Tophane'ye geçtik. Sonra Tophane'ye geçtik. Sonra Zoom'dan geçtik. gittikçe yani evet. uzaklaştık. Yani. Ve ben... iyi ki bu son programda <gülüyor> evet, stüdyodayız. Kesinlikle. Bu arada çok şimdi konukları tek tek saymak Hı -hı. istemedik ama hani hem dans festivalleri üzerine yurt dışına gitmiş gelmiş. ...dansçılardan, Türkiye'ye gelen... ...bizim atölyemizde ders vermiş... ...her koreograftan, dansçıdan... E, ...program yapmışız... Hı hı. ...tekniklerden... Yani ...artık hepsini sayamayız ama böyle... ...skinir release'den, iç bilinç, denge... ...kronya sakral terapi... ...vipassana, juggling, hip hop... ...break dance, anatomy... ...ses beden, excess syllabus... ...plates, dans hareket... ...terapisi, bones for life... ...aikido, tai chi, böyle bir liste... ...gidiyor, çünkü... Hı hı. Yani hepsi harekete fayda sağlayan, hani bizim etrafımızda dansçı arkadaşlarımızın ilgilendiği konularda hem Hı -hı. hepimiz için, bizim için de çok kafa açıcı oldu. E, ve mekanımızda, stüdyomuzda da bunların çoğunu deneyimleme şansı olduk. Bunları da radyoya taşıyıp paylaştık. Her evet. defasında. Aynı zamanda e, bütün bu konukların e, dışında, mesela o AKM'nin e, yıkılma Hı. döneminde e, biz de aslında üç program yaptık. Evet, AKM'nin tarihini orada zaman geçirmiş teknisyenimiz dansçısı, e, oradan ses kayıtları topladık. E, 90'larda Türkiye'de dans açılmış dans stüdyoları evet. üzerine Aynen. programlar dans yaptık. Stüdyoları üzerine program Ve yaptık. Şu anla kıyaslayınca aslında 90'ların e, dans stüdyolarının ne kadar çok olduğunu İstanbul'da görüyoruz. Şu anda o kadar yok. Hı hı, hı. Dans tarihine girmişiz. Çağdaş dansın modern dansın başlangıcından bütün hı hı. o tarihi etkileyen insanları konuşmuşuz ki onların da çoğunun kadın olması. Şimdi geri dönüp bakınca daha ilginç geliyor bana. Hı hı. E, Yakın geçmişe gidersek gelirsek de alanlar ve dans diye bir başlık açtık. Evet. E, tam pandemi sonrası. hani Aslında o da yine kendi iç deneyimler ya da etkilendiğimiz e, işlerinden insanların davetiyle ama su, ateş evet. e, ve dans, orman evet. ve dans gibi başlıklar. Bu arada da... pandemi döneminde dünyaya saçılmış olan dansçı arkadaşlarımızın beden ve o pandemi süreciyle ilgili deneyimlerini çok paylaştık. <Gülüyor> Böyle evet. bu yani günden bizi hep olduğumuz imkanlar programımızın içeriğini... Değiştirmiş bir dönem etkilendiğimiz dans gösterilerini çünkü radyoda bir görsel hayal etmesini sağlamak için e, en etkilendiğimiz anları anlatmaya çalışıp o anların müziklerini çalıyorduk. Mesela hmm. öyle bir şey heyecanlanıyorduk evet, o dönem. Evet müzik bu arada programımızın tabii ki bir unsuruydu. Biraz evet. daha konuşurken işte dans sözlük vardı nerede ne vardı bir konu seçiyorduk. Tabii programların konuksuz programların tabi He. bazı konuklu programlarında sonunda hep bir müzik çalıyorduk ya da bir müzisyen arkadaşımızı davet ettiğimiz hı hı. de oluyordu bugün de seçtik bir şey hatta evet. dinletebiliriz ama önce şu dans sözü örneğini hemen oraya girelim mi? girelim tabii 2012 ki. Ocak ayından bir dans sözü örneğini dinleyelim şimdi bu haftanın içinde dans geçen sözünü Karatekit'ten seçtik ee, evet. Karatekit filminden Mr. Miyagi Usta'dan Geliyor. Dans edemeyen bilge kişiye inanma. Güzel bir söz. E, bitirmeden önce e, bu hafta sizin için seçtiğimiz müziğe geldi. Bu müzik bir dans gösterimizden değil. Bu hafta son dönem provalarda çok dinliyoruz bu parçayı. Kapıda bekleyen yaratı, yaratıcı fikirler için geliyor. Radiohead'ten Wolfetti Dor. Ee, vücutta hiçbir şeyin köşeli ya da keskin olmaması harika bir tasarım. Keşke düşüncelerimize de örnek olabilse. Dileklerimizle bu programımızı bitiriyoruz. İki hafta sonra çıplak ayaklarla dansta görüşmek üzere. Hareketli Evet, çıplak ayaklarla dans programındayız. Evet, 2012'den evet. bir dans söz örneğimizi dinledik. Ve hemen arkasından da radio çalıyorduk, evet. muş çalmışız. Evet, çıplak ayaklarla dans programının final programını yapıyoruz. Geçmişte eski programlarımızı hatırlıyoruz, biraz ses kaydı dinletiyoruz. Evet, programımız bu ıı, çağdaş dans ekseninde olsa da bir yandan biz bu son... On bir yıldır programı on beş günde bir yapıyorduk. Son on bir yıldır stüdyomuzdan pek çok e, orada üretilen müziği hı hı. ya da gösterilerimize üretilen müzikleri ya da müzisyen arkadaşlarımızı da bu programa çok dahil etmişiz. Evet. Ee... Bunun Bundan mı etkilendik bilmiyorum ama mesela e, müzik haller filmlerdeki hmm. müzikler falan diye programlarımız da var mesela onları evet. ben unutmuştum eski programlara bakınca aa bunu da yapmışız ne güzel hani yılbaşı seçkisi yapmışız falan böyle. Evet. Tam da oraya gelmişken aslında seninle program hazırlarken şey demiştik hani bu deneyim üzerine konuşalım. Evet. Çünkü bir yandan da o yaptığımız müzikal programları ya da bütün programı müziğe ayırdığımız programlar birkaç istisna olsa da bazıları o hafta hayatın ve zamanın e, e, tam işlememesi ve programı yapamamamızın sebepleri evet. de olabiliyor bazıları. Evet. Belki Stravinsky'nin Bahar Ayini gibi ya da hatırlamıyorum ama öyle birkaç programı son anda değiştirdiğimiz çok oldu, oldu son dönemlerde. Hı -hı. Ve e, nasıl bir şeydi? Biraz onu konuşalım mı? Yani bu e, radyoya program hazırlamak her 15 günde bir Bir kere çok heyecanlıydı. Olmak, Hı hı. Çok heyecanlıydı bazen çok stresliydi büyük bir hı sorumluluk. Ee, ama acayip keyif alıyordum. Hı -hı. Bu arada hani teşekkürlere falan gireceğiz diyorum da hani ben bunu atlamayayım diye önce Hı -hı. sana teşekkür etmek istiyorum Hı -hı. Açık Radyoda Hı -hı. çok keyifli bir program ortaya Miran teşekkürler. Duygu. Güzel. Ben de çok teşekkürler. Güzel Kesinlikle. bir paslaşmaydı yani çok Kesinlikle. güzel bir dönem oldu kendimize bu akış içinde aynı Hı -hı. toplulukta dans eden iki dansçı olarak böyle bir kurtarılmış bir baloncuk yaratmış gibi olduk Hı -hı. orada güzel bir derinleşme oldu. Ee, onun evet, sonuçta de... 15 günde bir yani şöyle düşünebiliriz. 11 yıldır biz 15 günde bir mutlaka evet. yan yana geldik. Evet. Ya bu büyük bir şey. Zaten yayınlanıyorduk da ha, ekstra, ekstra yan yana geldik. Evet. Bu. Hani 15 günde bir bir şey için e, odaklanmak, evet. çalışmak ya da bir konuksa bile e, Bons for life. Evet. E, Aikido. Hı hı. E, ...bir sirk sanatları... Hı hı. ...bir çağdaş dans gösterisinin detayları... Hı hı. ...vesaire bunların... Üzerine yani bir ansiklopedi gibi evet. hani ansiklopedinin çok diyor sayfası bir bu sayfası. Çok ilgilendiğimiz dansçıları için mesela açık radyonun çok, çok katkısı oldu. Festivallerde gidip kulislerine gösteriden önce en çok sormak istediğimiz soruları falan sorduğumuz evet, anlar tabii, yakaladık bu tabii, radyo evet, aracılığıyla. Yurt dışından gelen dansçıları evet. diyorsun. Evet. Tabii bunun üzerine çevir yapması gerektiği bütün radyo prodüksiyonu ekibinin ama sağ olsun pek çok arkadaşımızın desteğini aldık. Bu arada yani açık dergi için de ilk senin bize olan inancı için ona bir teşekkür edelim. Evet. E, yıllardır bizi programı içinde tutuyor. Evet kesinlikle ilk sene buradan teşekkür ediyoruz çünkü. Teşekkürlere bazen devam edelim. Bizim böyle son anda tutup bizi tekrar e, evet. bir silkelediği için. Evet. Ya biz açık radyoya açık radyo ailesine tüm prodüksiyon ekibine isimlerini tek tek sayıp. Birilerini atlamak istemediğimiz için çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsat sunulduğu için ve dansla hareketle bizi hayatta en çok heyecanlandıran şeyi başka bir alandan da paylaşma imkanı sundukları için. Şimdi program biterken ufak bir ses kaydı daha dinleyelim. Ses kaydı Ahmet Kenan Bilgiç'ten gelecek. Bizim müdavimlerimizden canlı yayında bize katılmıştı 2012 Mayıs'tan. Bir ses kaydı dinleyeceğiz. Programı bitirirken birlikte dinleyelim. O zaman başka bir zamanda ama aynı frekansta tekrar buluşunca dek. Hareketli, Hareketli kalın. kalın.